Yakın yok dedi de cihattan gayrıydı. Yakın yok dedi de cihattan Gördüm <Förmülüyor> ki <gülüyor> cihat <Gülüyor> Elhamdülillahi'l-kaviyyil metin ve's-salatu ve's-selamu ala men bu'it bis-seyf rahmeten lil Amma ba'd. Meydan Medya İslam Devleti'nin resmi radyosu olan Beyan Radyo aracılığı ile yayınlanan Şeyh Ebu Ali El Anbari'nin Allah'ını Kabul Etsin İtaat Şirki isimli ders silsilesinin Türkçe tercümesini sunar. İkinci Ders Bismillahirrahmanirrahim Allah'a hamdolsun, O'nun Resulüne salat ve selam olsun. Ey Allah'ım bize hakkı hak olarak göster ve O'na tabi olmamız için bize yardım et. Batılı da batıl olarak göster ve ondan sakınmamız için bize yardım et. Ey Allah'ım! Bize fayda verecek şeyleri bize öğret ve bize öğrettiklerinle bize fayda ver. Ey Allah'ım! Bizi ilmimizle amel edenlerden kıl. Ey Allah'ım! İlmimizi seninle karşılaşacağımız günde bizim lehimize hüccet kıl ve onu bizim aleyhimize hüccet kılma ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Ey Allah'ım! Biz senden faydalı ilim, huşulu kalp, ve velaya karşı sabırlı bir beden istiyoruz. Ey Allah'ım! Amelimi salih ve senin için halis kıl ve o amelimde yarattıklarından hiç kimse için hiçbir pay kılma. Rabbim! Göğsümü ferah kıl, bana işimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki sözümü anlasınlar. Allah'ın lütfu ve minneti ile itaat şirki hakkında konuşmuştuk ve bu şirkin türünün delilini zikretmiştik. Allah subhanehu ve teala Enam suresinde şöyle buyuruyor. Üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Kuşku yok ki şeytanlar, kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka vahyederler, fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz, şüphesiz siz de müşriklersiniz. Enam 121 Allahu Teala'nın izniyle bugün, itaat şirkinin bölümlerinden her Müslümanın bilmesi gereken başka bir bölümü işleyeceğiz. Allah'ın izniyle üzerinde konuşacağımız bu bölüm anayasa yazma komisyonu ile alakalı bir meseledir. Sen bilmektesin ki bu kelime dillerde alışkanlık haline gelmiş ve kulaklara aşina olmuştur. Bir komisyonun Irak'ta, başka bir komisyonun Mısır'da, diğer bir komisyonun Libya'da, diğer bir komisyonun da Tunus'ta olduğunu görürsün. Bu komisyonun iç yüzü nedir? Her Müslümanın bu komisyonun iç yüzü hakkında bilmesi gerekenler nelerdir? Ve toplanıp insanların ve ülkelerin kendisiyle yönetildiği kanunlar ve anayasalar koyan bu kişiler hakkında şeriatın hükmü nedir? Allah Azze ve Celle'den yardım dileyerek derim ki Müslüman kardeşim, bilmen gerekir ki Anayasa yazma komisyonu Allah Azze ve Celle'nin dışında kendilerine ibadet edilen ilahlardır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında bunun delili Allah Sübhanehu ve Teala'nın şu sözüdür. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O, yalnızca kendisine ibadet etmenizi emretmiştir. İşte bu dost doğru olan dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf 40 Bu ayeti kerime ile anayasa yazma komisyonunun ilahlar olduğuna nasıl delil getirebilirsin? Başlangıç olarak Allah Tebareke ve Teala bu ayetin başında Hüküm yalnızca Allah'ındır dedi. Sen bilmektesin ki inden sonra istisna gelirse buradaki inin anlamı nefyet mi olur? Dolayısıyla ayetin anlamı hüküm sadece Allah'ındır şeklinde olur. Bu Arap dilinde hasrın bir şeyi yalnızca bir şeye ait kılmanın en üst derecesi olarak bilinmektedir. Çünkü Arap dilinde hasr yapma yöntemleri ya nefiden sonra istisna edatının gelmesiyle olur ya da sonra zikredilmesi gereken kelimenin önce zikredilmesi ile olur. ''İyyâke ne'budû'' ''Yalnızca sana ibadet ediyoruz'' da olduğu gibi ya da hasr edatı olan ''innemâ'' ile olur. Bu hasr yapma yöntemlerinin en üstün olanı nefi edatından sonra istisna edatının gelmesidir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Bu, Arap dilindeki hasrın en güçlüsüdür. Allah Tebareke ve Teala insanlar için yasama yapma yetkisini kendisine hasretmiştir. Ayetin bu kısmına binaen Allah Azze ve Celle dışında her kim olursa olsun hiç kimsenin yasama yapması caiz değildir ve buna hakkı da yoktur. Bu Allah Tebareke ve Teala'ya has olan bir şeydir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin dışında hiç kimsenin yasama yapma hakkı yoktur. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Bu, hakimiyetin Allah Azze ve Celle'ye has olduğunun birinci delilidir. İkinci delil ise Allah Sübhanehu ve Teala'nın şu sözüdür. O, hükmüne hiç kimseyi ortak etmez. Kehf 26. Yani Allah Tebareke ve Teala hükümler koyar ve kimseye de bu hükümleri koymada kendisine ortak olma hakkı tanımaz. Aynı şekilde Allah Sübhanehu ve Teala'nın şu sözü de buna delildir. Hakkında ihtilaf ettiğiniz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. Şura 10. Yani hüküm kanuna ve anayasaya ait değildir. Bilekiz hacmi her ne olursa olsun, ihtilaf ettiğimiz meselelerde Allah Sübhanehu ve Teala'nın hükümlerine müracaat edilir. Bu, hakimiyetin Allah Tebareke ve Teala'ya hasredildiğinin diğer bir delilidir. Üçüncü delil ise, ayet-i kerimeye dikkatlice baktığında, istisna edatından sonra Allah Azze ve Celle'nin yalnızca lafzayı celali zikrettiğini görürsün. Sadece hüküm yalnızca Allah'ındır istisna edatından sonra yalnızca ismi Celal zikredilmiştir. Burada durmalısın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Azze ve Celle'den tebliğ ederek yasama yapıyor değil midir? O halde bu ayette Resulün ismini için ismi Celal ile beraber zikredilmemiştir? Niçin Allah tebareke ve teala hüküm yalnızca Allah'ın ve Resulünündür dememiştir? Oysa Resul ismi sallallahu aleyhi ve sellem bu yerin dışında başka yerlerde İsmi Celal ile beraber zikredilmiştir. Allah Tebâreke ve te şu sözünde olduğu gibi Mü'minler ancak Allah'a ve Resûlü'ne iman edenlerdir. Hucurat 15 Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resûlü'ne döndürün. Nisa 59 Bu yerlerde Rasul isminin sallallahu aleyhi ve sellem ismi Celal ile beraber zikredildiğini görürsün. Ancak hüküm yalnızca Allah'ındır ayetinde Rasul ismi sallallahu aleyhi ve sellem zikredilmemiştir. Oysa o da Allah tebareke ve teala'dan tebliğ ederek yasama yapmaktadır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celleden tebliğ ederek yasama yaptığının delillerinden bazıları. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Ölmüş hayvan ve kan size haram kılınmıştır. Maide 3. Bu Rabbimizin kitabında olandır. Nebimizin sünnetinde olan ise İmam Ahmed'in ve Darekutni'nin Rahimehumullah rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize iki ölü ve iki kan helal kılınmıştır. Ahmed rivayet etti. Ayet ölmüş hayvan ve kan size haram kılınmıştır şeklindedir. Hadis ise bize iki ölü ve iki kan helal kılınmıştır şeklindedir. O halde ayet ayrı bir yasamadır. Hadis de ayrı bir yasamadır. Alimler Rahimehumullah bu hadisin mevkuf olduğunu söyleseler de bildiğin gibi bu hadis için merfu hükmü vardır. Merfu hadis, isnadı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayandırılan hadistir. Mevkuf hadis ise isnadı sahabeye dayandırılan hadistir. Konumuza delil olarak zikredilen hadis mevkuf hadistir. Yani bu hadis sahabenin sözüdür. Zira alimler bu hadisi İbni Ömer'in söylediğini söylemişlerdir. Ancak mevkuf hadisler yani sahabenin söylediği sözler sahabenin kendi ictihat edemeyeceği bir konuyu içeriyorsa o hadis merfu hadis hükmündedir. Yani o hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadisle aynı hükümdedir. Konumuza delil olarak zikredilen hadis de bu türdendir. Zira hiçbir sahabe bir şeyin helal veya haram olduğunu belirleme salahiyetine sahip değildir. Dolayısıyla İbni Ömer'in bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği bilgiler sonucu söylediği anlaşılmaktadır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deniz hakkında şöyle demiştir. O suyu temiz olan ve ölüsü helal olandır. Ahmet i̇bn Mace rivayet ettiler. Ancak Resul ismi sallallahu aleyhi ve sellem ayette zikredilmemiştir. Başka bir örnek Allah tebareke ve teala haram kılınmış kadınları zikretmesinin sonunda şöyle demiştir. Bunların dışında kalanı iffetlerini koruyup zina etmemek üzere mallarınızla mehir vererek evlenecek kadın aramanı size helal kılınmıştır. Nisa 24 O halde ayette zikredilen kadınların dışında kadınlarla evlenmek Müslüman için helaldir. Ayete binaen kişinin eşinin üzerine eşinin havasıyla veya teyzesiyle evlenmesi caizdir. Çünkü ayet Kadının üzerine halasıyla veya teyzesiyle evlenmeyi zikretmemiştir. Oysa Müslim Rahimehullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini rivayet etmektedir. Kadın, halasının veya teyzesinin üzerine nikahlanmaz. Müslim rivayet etti. Hadisin diğer rivayeti ise şu şekildedir. Kadınla halası veya teyzesi nikahta bir arada bulundurulmaz. Aleyh. O halde bu Rabbimizin kitabında olan bir yasamadır. Diğeri ise, Nebimizin sünnetinde olan bir yasamadır. Başka bir örnek Allah tebareke ve teala süt emzirme meselesinde şöyle buyurmaktadır. Sizi emziren süt anneleriniz ve süt kız kardeşleriniz size haram kılınmıştır. Nisa 23 Rabbimizin kitabında kişiye süt annesi ve süt kız kardeşiyle evlenmesi haramdır. Süt emme meselesinde yalnızca iki sınıf haram kılınmıştır. Bu Rabbimizin kitabında olandır. Nebimizin sünnetinde olan ise muttefekun aleyh olan bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Nesep yoluyla haram olan her şey sütenme yoluyla da haramdır. Muttefekun aleyh. Haramlık hususunda sütenme neseple aynıdır. O halde diğer kadınlar da haramlık hükmüne girmektedir. Oysa onlar Rabbimizin kitabında zikredilmemişlerdir. Bu da bir yasamadır. O da Yine Buharinin Rahimahullah rivayet ettiği bir hadis şu şekildedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gününde evcil eşeklerin etlerini yasaklamıştır. Muttifekun aleyh Allah'ın kitabında evcil eşeklerin etlerinin haramlığını araştır bulamazsın. Bu bir yasamadır. Bu ayet üzerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasamalar yaptığı bizim katımızda sabit olmuştur. Bazen Kur'an'da gelen bir hükmü tahsis etmekte, bazen açıklamakta, bazen üzerine eklemeler yapmakta, bazen de Allah Azze ve Celle'nin kitabında varit olan hükümlerin dışında müstakil bir hüküm koymaktadır. Öyleyse niçin Allah Azze ve Celle hüküm yalnızca Allah'ın ve Resulünündür dememiştir? Çünkü yasama yapma yalnızca Allah'a has olan şeylerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda hiçbir yetkisi yoktur. Bilakis o hükümleri Allah Azze ve Celle'den tebliğ etmektedir. Resulümüzün yoluyla Rabbimizden bize gelen hükümler ilk olarak Kur'an, Kur'an kaynağını tanımlayacak olursan lafız ve mana Allah'tandır dersin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bize kutsi hadisler gelmiştir. Bunun tanımı ise lafız ve mana Allah'tandır şeklindedir. Bu iki tanımdan birine göredir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize hadisler gelmiştir. Bunun tanımı ise lafız Resulullah'tan, mana ise Allah'tandır şeklindedir. Dolayısıyla Kur'an Allah'tandır, kutsi hadisler Allah'tandır, nebevi hadisler de Allah'tandır. Bunun delili ise Allah subhanehu ve teâlâ'nın şu sözüdür. O, hevâdan. Kendi nefsinden konuşmaz. Onun söyledikleri, vah yolunmakta olan bir vahiden başka bir şey değildir. Muttafekunu aleyh. Yine İmam Ahmed'in rahimahullah rivayet ettiği hadis de buna delildir. Zira o Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini söylemiştir. Dikkat edin. Şüphesiz ki bana Kur'an ve onunla beraber onun bir misli verilmiştir. Ahmed rivayet etti. O halde hüküm koyma ve yasama yapma Allah Subhanehu ve Teala'ya hastır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir yasama yaptığında bunu Allah Azze ve Celle'den bildirmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile yasama yapmada müstakil olamıyorsa anayasa yazma komisyonu, hükümler ve kanunlar koymada ve anayasa yapmada müstakil olmaları için kendilerine nasıl yetki verebiliyorlar? Allah mahlukatından kimseye bu hakkı tanımamıştır. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Bunlar ne de çok cüret ettiler ve hüküm koyma yetkisini kendilerine verdiler. Sanki onların yanında bu ayet Kur'an'dan bir ayet değil ve ayetin ibaresi sanki şu şekilde olmuştur. Hüküm anayasa yazma Komisyonunundur. Allah ismi yerine anayasa yazma komisyonu ismini getirip, kendilerine yasama yapma yetkisi ve Allah Tebareke ve Teala'nın özelliklerinden bir özelliği vermişlerdir. O halde onlar mutlaka ilahlar olmuşlardır. Onlar nasıl olurlar da ilahlar olmamış olabilirler ki? Onların parmak uçlarının yazdığı, ki Allah'tan o parmak uçlarının felç olmasını diliyorum, kanunlara bakacak olursan, bazı maddelerinde şöyle bir metin kullandıklarını görürsün. Nas olmaksızın hiçbir suç veya ceza yoktur. Kanunun suç olarak gördüğünün dışında kalan hiçbir eyleme hiçbir ceza yoktur. Hiç kimsenin kanunda belirlenen cezanın üzerine ekleme yapma hakkı yoktur. İşte bu Anayasa Yazma Komisyonu'nun İslam beldelerinde yazdıklarıdır. Nas olmaksızın hiçbir suç veya ceza yoktur. Yani onlar nasıl olarak hükümler belirliyorlar. Bu ve benzeri maddelerden, Anayasa Yazma Komisyonu'nun kendilerine fiilleri birbirinden ayırt etme hakkını verdiklerini anlamaktayız. Çünkü onlar bazı fiilleri suç başlığı altında koymaktalar. Komisyonun suç olarak kabul etmediği hiçbir fiil suç olarak sayılmamaktadır. Herhangi bir fiile bu fiili yapmak suçtur dediklerinde kendilerine bu suçun cezasını belirleme hakkını da vermiş oluyorlar. Yani onlar fiilleri suç hanesine koyuyorlar. Daha sonra da bu suçlara cezalar belirliyorlar. Bir örnek olarak sınırlama olarak değil zina bundan Allah'a sığınırız anayasa yazma komisyonuna göre suç mudur yoksa değil midir? Şayet suçtur derseler bu bu suça ceza belirleyecekleri anlamına gelir. Ancak zinayı suç olarak kabul etmeleri için koydukları kuralları okuduğun zaman dehşete düşersin. Koydukları bu şartlar gerçekleşince zina anayasa yazma komisyonuna göre suç olarak sayılmamaktadır. Bu şartlar Türkiye'de Ürdün'de, Mısır'da ve Irak'ta yürürlükte olan şartlardır. Zinanın suç olarak kabul edilmemesi için getirdikleri şartlar şunlardır. 1. Şart Bu işin kadının rızası ile yapılmasıdır. Kadın bu işi yapmaya razı olursa, bu işin caiz olması için getirilen birinci şart gerçekleşmiş olur. 2. Şart Kadının bali olması 3. Şart Bu işin uygun bir yerde yapılması Bu yasama yapanlardan biri olan Mısırlı yasama yapanlardan bundan Allah'a sığınırız. Bu yasamayı yaptıklarında ve bu şartları zinaya uygulamak istediklerinde zinanın suç olarak kabul edilmemesi için Mısır kanununda bir madde olarak şöyle dediler. Arabanın dokunulmazlığı tıpkı evin dokunulmazlığı gibidir. Yani adam kapıları ve camları kapalı olan bir arabada kadınla bu pisliği yaparsa polisin cama tıklama hakkı yoktur. Çünkü arabanın dokunulmazlığı tıpkı evin dokunulmazlığı gibidir. Bu çer bize kanunlar koymaktalar. Bu çer bize anayasalar koymaktalar. Kadın bali olacak, rızasıyla olacak ve uygun bir yerde olacak. Bu şartlar gerçekleşirse ve kadın zina yaparsa kanun onu cezalandırmamakta. Çünkü anayasa yazma komisyonu zinanın suç olarak kabul edilip edilmemesi için bu şartların gerçekleşip gerçekleşmediğine itibar etmektedir. Dördüncü bir şart daha koydular ve şöyle dediler. Kadın bali olur ve uygun bir yerde kendi isteğiyle zina ederse mesleği yürütme izni olması zorunludur. Çünkü zina anayasa yazma komisyonuna göre kendisiyle geçim sağlanılan bir iştir. Kadın bu üç şartı barındırmasıyla birlikte kanunen izinli olmadan bu suçu işler ve zina karşılığında para alırsa kanun onu cezalandırmaktadır. Zina yaptığı için değil bilakis kanunen izinli olmadan para kazandığı için... Çünkü iznin belli başlı kuralları ve şartları vardır. Kadının kendisini sağlık bakanlığına göstermesi gerekmekte. Sağlık bakanının o kadının bulaşıcı hastalıklardan arınmış olduğuna onay vermesi gerekmekte. Sonra güvenlik bölümünün buna onay vermesi gerekmekte. Çünkü o kadın onlar için bir casus olacak. Sonra da belediyenin uygun yer seçiminde onay vermesi gerekmekte. Bunlar nasıl olur da ilahları olmamış olabilirler. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer celde vurun. Nur 2 Bu Rabbimizin yasasıdır. Az önce senin için zikrettiğim ise Anayasa Yazma Komisyonu'nun yasasıdır. Onlar yasamada bulundukları sürece onlar ilahlardır. Burada ikinci bir madde daha var. Müslüman kardeşim, Anayasa Yazma Komisyonu'nun Allah'a karşı cüretkârlığına dikkat et. Bu madde Irak yasasının müsveddesinde vardı. Bu maddeyi temize çekerken kaldırdılar. Madde şu şekildeydi, yasama meclisi bir yasamada bulunduğunda bu yasa hangi cihetten olursa olsun başka bir yasayla çelişmesi durumunda her türlü yasadan üstündür. Bildiğin gibi yasama meclisi ile kastedilen yasama meclisi diye isimlendirilen parlamento üyeleridir. Anayasa yazma komisyonu parlamentoya yasama hakkı vermiştir. 4 sene içerisinde yeni bir mesele ortaya çıkarsa parlamento üyelerinin yasama hakkı vardır. Bu durumda bir yasama yaptıklarında bu yasama başka bir yasama ile çelişirse onların yaptıkları bu yasama hiçbir istisna olmaksızın hangi cihetten olursa olsun diğer yasamadan üstündür. Yasama meclisi bir yasamada bulunduğunda bu yasa hangi cihetten olursa olsun her türlü yasamadan üstündür. Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının ellerini kesin. Maide 38 Bu Rabbimizin yasasıdır. Şeytanın dostları olan Anayasa Yazma Komisyonu'nun yasası ise hırsızlık yapan erkek ve kadını hapsedin şeklindedir. O halde burada bir çelişme vardır. Peki kimin yasası üstün olacak? Kesin olarak hapsetme hükmü el kesme hükmüne üstün olacaktır. Çünkü onlar hangi cihetten olursa olsun dediler ve Allahu Teala için hiçbir hak bile tanımadılar. İşte bunlar ilahlardır. Ayeti tamamlayalım. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ayetin devamı o yalnızca kendisine ibadet etmenizi emretmiştir. İbadet etmenizi kelimesi itaat etmenizi anlamındadır. Çünkü ibadetin anlamlarından bazıları itaat etmek, boyun eğmek ve zelil olmaktır. Bunun delili Adî radıyallahu anhunun hadisinde mevcuttur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına boynunda haç varken gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah subhanahu ve taala'nın şu sözünü okudu. Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rabler edindiler. Tevbe 31. O da, ey Allah'ın Resulü, bizler onlara ibadet etmiyorduk dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: Onlar size haramı helal kılıyor ve siz de onlara itaat etmiyor muydunuz? Onlar size helali haram kılıyor ve siz de onlara itaat etmiyor muydunuz? O da evet dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. İşte bu sizin onlara ibadet etmenizdir. Hadis zayıftır ancak müfessirler bu ayetin itaat şirki hakkında olduğunu söylemişlerdir. O yalnızca kendisine ibadet etmenizi emretmiştir. İbadet emri hakimiyetin akabinde geldiği için Allah'ın şeriatının dışında hiçbir şeye muhakeme olmanın caiz olmadığını anlamalısın. O yalnızca kendisine ibadet etmenizi emretmiştir. Yani sana yalnızca onun şeriatına muhakeme olmanı emretmiştir. Ayetin üçüncü kısmı işte bu dost doğru olan dindir. Dost doğru kelimesi kendisinde hiçbir eğrilik bulunmayan dost doğru anlamındadır. Hakimiyetin Allah'a ait olduğunu onaylayan ve Allah'ın şahitliğiyle Allah'ın şeriatına muhakeme olan kişi kendisinde hiçbir eğrilik bulunmayan dost doğru din üzeredir. İşte bu dost doğru olan dindir. Sonra ayet Allah Subhanehu ve şu sözüyle sonlandırıldı. Fakat insanların çoğu bilmezler. Neyi bilmezler? Ayette zikredilen 3 hakikati bilmezler. 1- Hakimiyetin Allah Sübhanehu ve Teala'ya has olduğunu bilmezler. 2- Muhakemenin yalnızca Allah'a olması gerektiğini bilmezler. 3- Bu dinin dosdoğru olan din olduğunu bilmezler. Fakat insanların çoğu bilmezler. Sen bilmektesin ki haşa Rabbimizin kelamı gerçekle çelişmez. Bu kısmı fakat insanların çoğu bilmezler kısmını gerçekte araştırırsan şu alttaki sonuç ortaya çıkacaktır. Şu an benim bildiğim son istatistiklere göre yeryüzünün nüfusu 7,5 milyardır. Bunlardan 6.25 milyarı Müslüman değiller. O halde bunlardan hiçbiri hakimiyetin Allah'a ait olduğunu bilmiyor. Bunlardan hiçbiri muhakemenin yalnızca Allah'a olması gerektiğini bilmiyor. Bunlardan hiçbiri bu dinin doğru olan din olduğunu bilmiyor. Bunları bir kenara bırakıp İslam'a altında olan 1.25 milyara gelirsen acaba bunlardan kaçı bu hakikati bilmektedir? Hüküm yalnızca Allah'ındır. O, yalnızca kendisine ibadet etmenizi emretmiştir. İşte bu dosdoğru olan dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onların bu üç hakikati bilmemeleri, riddete düştükleri zaman kendilerine riddet isminin verilmesine engel değildir. O halde ey kardeşler, Anayasa Yazma Komisyonu Allah Azze ve Celle'nin dışında, kendilerine ibadet edilen ilahlardır. Çünkü onlar Allah Tebaraka ve Teala'nın özelliklerinden bir özelliği kendilerine vermişlerdir. Allah sağ bırakır ve işimizi kolaylaştırırsa konunun devamı vardır. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın ve sizde bereket kılsın. Ve ahiru davana enel hamdulillahi <Sessizlik> rabbil Sordum cennete giden bütün yolları Yakın yok dediği de cihattan gayrı Yakın yok dediği de cihattan gayrı İslam devletinde kurşun sıkmaya Bir kurşun lahur. Dere varmaya, keser şerbetini elden içmeye ruhsat yok dedi.